Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zarı. 17 Mayıs 2018... ...94.9 Açık Radyo'dasınız... ...Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz... ...değerli dinleyicilerimiz... ...ben Utku Zırı, Teknik Masada Selahattin Çolak... ...ve sosyal medyadan tweetleriyle... ...Seçil Türkan bu haftanın... ...Yeşil Bülten'ini bize her nereden dinliyorsanız eğer... ...oraya misafir etmeye... ...çalışacağız efendim... ...Yeşil Bülten'de... ...bu hafta yine bir... E, ...çevre ekoloji direnişine... E, ...mikrofonu bırakacağız diyelim... E, daha önce de konuştuğumuz bir mesele aslına bakarsanız, hatta az önce şimdi e, ekoloji ekonomi ekolojiden çıkan e, Pelin Cengiz ve Serkan Ocak'la ayaküstü karşılaştığımızda overdose yapacağız. Açık radyo dinleyicisini e, termik santral konuşarak iki program arka arkaya dedik. Tabii zaten Türkiye overdoz olmuş durumda birazcık termik santrallerden. Özellikle e, kömür ve kömürlü termik santrallerden. Tabii kömür sadece termik santrallerde yakılmak için değil. E, aslında... ...yakacak olarak... ...gündelik ihtiyaçlarını... ...vatandaşların gidermek için de kullanılıyor... ...ancak tabii... ...büyük ölçüde yapıldığında... ...büyük ölçekli yapıldığında... ...yani örneğin... ...yatağın termik santrali gibi... E, ...büyük bir termik santrali... ...beslemek için... ...açıldığında... ...kömür sahaları... ...orada e, işler biraz işte... ...değişiyor... E, ...neden değişiyor... ...nasıl değişiyor... E, ...onu... Konuşacağız aslında birazcık bugün de. Yatağan Termik Santrali'nin daha önce konuştuğumuzu söylemiştik. Orada e, Tayibe hanım, Tayibe Demirel e, konuğumuz olmuştu e, yine e, bir başka konuğumuzla birlikte. O bölge e, Twitter'da da eğer gördüyseniz programımızın duyurusunu o bölge öyle e, ilginç bir bölge ki şöyle bir fotoğraflara baktığınızda dahi. Ee, meselenin boyutlarını meselenin sorunlarını görüyorsunuz ee, şöyle bir Kuş bakışı birkaç fotoğraf uydu fotoğrafı nereden o uydu fotoğrafları ekoloji kolektifi Derneği, ekoloji kolektifinin hazırladığı rapordan efendim ee, bir rapor hazırladığı ekoloji kolektifi yatağın Termik Santrali etki alanındaki Turgut köylü hak ihlalleri raporu başlığıyla gidip yerinde yapılan incelemelerle birlikte orada yaşanan sorunları geçtiğimiz günlerde iki gün önce e, ...yayınladıkları açıkladığı bir raporla biraz daha böyle gözler önüne sermiş e, hukukçu görüşlerini e, aktarmış bir rapor olarak derli toplu bir bilgi olarak e, elimizde karşımızda duruyor. Bir termik santral birden fazla termik santral aslında yani yatağın termik santrali çok büyük ölçek itibariyle dönüp Yeniköy termik santrali, Kemerköy termik santrali gibi başka termik santraller ve açık işletilen kömür madenleri açık ...kömür ocakları var. Hem Yatağan için hem Yeniköy hem Kemerköy için... ...ve uydu görüntüleri dahi... ...oradaki o yeşilliği... ...oradaki o doğanın tahribatını gözler önüne serebiliyor. Nereden bahsediyoruz? Muğla'nın Yatağan ilçesinden... ...Turgut Köyü'nden bahsediyoruz efendim. Bu yaşananların hepsi... ...oradaki köylüyü artık isyan noktasına getirmiş. Yıllardır... ...devam ediyor bu durum. Ama gerek sağlık sorunlarındaki artışlar... ...gerek... Zeytinliklere artık yönelen, zeytinlikleri hedef alan e, kömür madenciliği e, bunlara isyan ediyor Turgutlular. Etraftaki bütün köylerde aslında benzer durumdalar. Büyük bir, ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Muğla'nın bu iç kesimleri, sahilleri biliyorsunuz zaten tesislerle yerle bir edilmiş, talan edilmiş durumda Muğla'nın. E, sahiller öyle can çekişiyor. İçeriler Ege, iç Ege. Böyle madenlerle delik deşik ediyor ediliyor can çekişiyor işte böyle bir durumda böylesi sıkıntılı bir süreçte kurulan bir dernek e, o kurulan derneğinde başkanı şimdi telefon hattımızda efendim Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Kazım Erol hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk merhabalar iyi, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Hepimize iyi yayınlar olsun. Ee, şimdi son dönemde daha önce biz farklı bir şekillerde hep gündemde oldu. Biz de konuştuk bu programda ama son dönemde özellikle bir e, zeytin ağaçlarına, zeytinlere yönelen bir e, tahribatla gündeme geliyor Turgutköy'ünde O açık kömür ocağı, madenciliği ve termik santral nedeniyle yaşanan sorunlar ne oluyor efendim? Bize bir anlatın kısaca. Tabii ben önce öncelikle bize bu programı söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Derneğimiz e, ekoloji birliğinin birleşeni ve kurucuları arasındadır. Eee Turumlu eski ismiyle Leyne olup 3000 yıllık kesintisiz iskan yeridir. E, mahallemiz e, sahaları e, asırlık, 1000 e, yıllık zeytin e, zeytinliklerle çevrilidir. Yatan e, termik santral be, Bereket ve Enerjiye ait yatan elektrik üretim anonim şirketinin Linye Turçu sahası yaklaşık 21 köyün yaşam alanını doğrudan bitirme bitirecek olan bir sahadır. Mahallemi sınırlarındaki saha tamamen e, zeytinlerle kaplı olup hukuksal zeminde madencilik yapılan, yapılması imkansız bir alandır. Buna rağmen yatağın elektrik üretim anonim şirketi, e, il tarım müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü, e, yerel yönetimlerin gözüne baka baka bu zeytinleri söküp taşımakta zeytincil kanunu e, den, e, denmeye çalışmaktadır şu an. Evet yani şimdi burada zeytincilik kanunu açısından e, sorun zaten baki sanıyorum. Çünkü e, zaten zeytincilik kanunu çerçevesinde baksak meseleye yatağın termik santrali dahil oradaki termik santrallerin de orada olmaması gerekiyor zaten. Evet e, şimdi efendim e, şöyle bir şey var. Bu zeytinlik alanlar e, antik e, bir günümüze kadar gelen bir saha e, içerisinde yer almaktadır. E, i̇çerisinde belki... Karya uygarlığını, Roma'yı, Bizans'ı, Beylik dönemini e, şahit olan zeytinler maalesef bugün kepçelerle e, sökülmekte. E, ve buradan taşınmak istemektedir. Bu zeytinliklerin arasında ayrıca e, tarihi çölük mezarlık, yani mezarlıklardan tutun. E, antik Stratenikey kentiyle bizim de yine, eski ismiyle yine antik kent olup buradaki Hikate Kutsal Tapınağı'na gelen Kutsal Yol ve e, bu bölgedeki Karya'nın en eski ya içtikleri maalesef bu maden sahasında e, yok edilmiştir. E, şimdi bu e, orada e, bir tarihi durumu, yani arkeolojik alanlar var değil mi? E, evet. Bir antik kent var. Ee, sizin evet. söylediğiniz gibi eski mezarlar var. Ee, evet. Çocuk mezarları var. Lagina Antik evet. Kenti var. Ee, Osman Hamdi Bey evi ve müzesinden bahsediyordu. Ee, daha önce Tayyip Hanım'la konuşmuştuk. O da e, oranın altını çizmişti örneğin. Şimdi bütün bunlar bir yana. Yani arkeolojik anlamı bir yana. Bir de tarım yapıyorsunuz siz orada öyle değil mi? Şimdi efendim e, burada, e, buranın eski geçim taynağı Tütüncülük'tü. Tütüncülük Kota'yı getirilerek bitirildi. Vatandaşın tek geçim kaynağı zeytindir. Eski e, ilk kaldırılan köy eskiyse, daha sonra Yeşilbaycılar şimdi sıra Turgut'a geldi. Yani. Burada vatandaşın elindeki tek geçim kaynağı zeytindir. Bu zeytin ağaçlarını vatandaşın elinden alarak şirkete, e, şirket bunu e, yani önce vatandaşı kamulaştırma tehdidiyle e, alıyordu. Ancak bizim başvuru yaptığımız e, noktalardan zeytinlik alanlarda kamulaştırmanın yapılamayacağı ortaya çıktı. Yani şirket burada bu zeytinler nasıl olursa olsun alayım diyor. Ama vatandaş burada bakın ben size şöyle söyleyeyim. Çocuk burada küçük çocuk doğduğunda zeytinyağı sabunuyla yıkarlar. Babamız öldüğünde zeytinyağı sabunuyla yıkarlar. Sabah kalktığımızda 10 tane zeytin bir çökelek peynirli karnımızı doyururuz. Yani bizim her şeyimiz şeyimizdeyiz. Ya orada Turgut Köyü'nde yaşadıklarınız yatağın bölgesi e, Kazım Bey Soma'ya çok benziyor. E, hiç böyle Siz de bu, görüyor musunuz benzerlikler? Tek farkı açık madencilik yapılıyor orada. Soma'da yapılan kapalı madencilik sebebiyle 301 madenci hayatını kaybetti 4 yıl önce. E, Türkiye tarihinin hatta dünya tarihinin. ...en ölümcül iş cinayetlerinden biri yaşandı. Sizde açık madencilik olması sebebiyle... ...siz böyle bir anda gelen bir kazayla değil de... ...o açık madencilik sebebiyle havaya karışan tozlar, pislikler değil mi? Bunlar sebebiyle aslında yavaş yavaş... E, ...o bölgedeki insanlar sağlıklarını kaybetmeye başladılar. Hissettiniz mi bu değişimi? E, sizden büyükler, sizler hissettiniz mi? Şöyle söyleyeyim. E, birincisi e, sağlık olarak... E, Yatağın bugün Türkiye'deki üst solunum yolu ve akciğer kanseri hastalıklarında en ön sıradaki yerlerden birisidir. Şu anda benim kayınvalidem dahil birçok kişi kronik astum bronşit oldu. Birçoğu işte kimisi kanser oldu öldü. Yani buradaki ekoloji kolektifinin yeni sunduğu bu şey var. Yatağın Turgut'taki İnsan hakları ihlalleri raporu var. Bu çok önemli bir rapordur. Bunu tüm e, vatandaşların okumasını istiyorum. Çünkü bu e, burada ağır ins insan hakları ihlalleri var. Evet, onların başında da sanıyorum e, temiz bir çevrede yaşam hakkı evet, geliyor, değil evet, mi? Evet, mülkiyet hakkımız var. Çev çev e, temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yani bizim bir, e, biz de insanız yani. Sonuçta bu bölgedeki insanlar tutup bir şirketin insafına bırakılmamalı. Şu zeytinliklerin hikayesini bize biraz daha anlatır mısınız ee, Kazım Bey? Nasıl kesildi zeytinlikler? Şeydeki Yırca'daki gibi e, belli e, toprak sahipleri şirkete sattı. Belli alanlar acele kamulaştırma mı yapıldı? Nasıl o zeytinlikler sökülebildi orada? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Burada kamulaştırma biraz önce bahsettiğim gibi kamulaştırma istediler. Ancak e, kamulaştırmaya bakanlık izin vermedi. Hı. Şimdi e, burada tuttular arazinin gerçek değerinin 6, 7, 8, 10 katına kadar e, rakamları yükseltiler. Buna rağmen e, bizim Turbuk vatandaşlarının çoğu satmak istemiyor Yeşil baygarlar daha önce satmıştı. Buradakilerini, e, bu sahadakilerini e, sökerek kendi daha önceki maden alanlarını ta taşımaya başladılar. E, burada biz e, il tarımı ve elçe tarımı defalarca dilekçe yazdık. Burada işte e, asırlık zeytin ağaçları sökülüyor. Bu bir suçtur gibisiyle şirket defalarca buradan idari para cezası yedi. Ama diyor ki ben diyor parasını öderim yapacağımı yaparım. Ama bu e, hukuk devletinde olacak bir iş değil. Evet yani ceza kademeli bir şekilde artmaz. Sürekli sabit kalırsa parası olan cezayı öder Hayır, cez her şeyi yapar tabii. Bakın, e, evet yani parası olan kanunu, çiğ kanunu çiğneyemez. Burada Zeytincil Kanunu varsa burada e, bunu yetkili makamların Hayır bu kanunun uygulanışı budur deyip bunu bir dur demesi gerekir. Kazım Bey şimdi bu söylediğinize bakınca yani on katına kadar çıktı şirket diyorsunuz satın almak için bu arazileri zeytinlikleri. Çok da satılmamış yani 1400 kadar bir zeytin değil mi taşındığından bahsediliyor. Taşınma işlemi nasıl oldu sağlıklı yapılabildi mi? Çünkü taşıma işlemi sırasında da pek çok sorun yaşanıyor genelde. Şimdi efendim ben size şöyle söyleyeyim burada taşınma işlemi zaten e, sağlıklı bir şekilde yürümüyor. Yani yerine... Taşıyoruz deyip kesiyorlar. Onu aslında sormaya Tabii çalışıyorum. Tabii kesiyorlar. Ağa, kesiyorlar. Şey. E, ve e, burada 1400 ağaç değil. E, yeşil baycılar sahasından şu an şimdiye kadar 47 bin tane ağaç taşındı 47 bin. Bakın bu, e, bunu şirket yetkilisi e, geçen e, so, sosyal medyada e, şöyle söyleyeyim e, maalesef para bir mizah olarak Yatan Termik Enerji Üretim AŞ Zeytinyağı markası alarak e, Zeytin dostu Derneği'nden de madalya almıştır. Ve bu e, madalya töreninde şirket sahibi de, e, pardon müdürü dedi ki 47 bin ağacı biz sökerek dedi, e, taşıdık ve işte zeytinyağı üretiyoruz. Bu kara bir mizahdır. Yani bölgedeki insanların geçim kaynağı e, orayı taşıyacaksınız. E, bölgenin insanı yoksulluğu sürüklenirken tek bir şirkete bunu vereceksiniz. Eee bu yani sözde anlatılacak bir şey değil bence. şimdi dikkat çektiğiniz noktayı ben de bir aslında altını da çizeyim diyorsunuz ki şimdi bir kere 1483 zeytin ağacı bu rapora da konu olan İl tarım müdürlüğünün söylediği rakam değil mi? ama evet. siz bundan fazla olduğunu söylüyorsunuz bir kere evet, evet, bunu, yani daha e, doğrusu şirket söylemiş bunu şirketin YÜŞ müdürü Yüksel Akın Bey'in geçen sosyal medya üzerinde bu konuda Şimdiye kadar 47 bin zeytinacının taşıdılarını beyan etmişti. Hı hı. Şimdi o zaman buradan bir de şunu anlıyoruz. Bunu yani e, taşınan zeytin ağacı e, taşındığı iddia edilen zeytin ağacı. Yani bir şekilde e, bulunduğu yerden e, kaybolan diyelim zeytin ağaçları 47 bine kadar yaklaşmış durumda. Bir de diyorsunuz ki şirket şimdi bu arazileri toplayıp küçük üreticiyi de bitiriyor. Çiftçiyi de bitiriyor. Yani e, doğru mu anlıyorum söylediğinizi Kazım? Aynen e, söylüyorum. E, Yeşilbağacılarda oturan halam vardır. Eskiden 3 ton zeytinyağı sıkıyordu. Şimdi e, Migros'tan ayıç çek yağı yiyorum diye ağlıyor. Yani e, olayın geldiği boyut açıklaması açısından söylüyor. Gayet açıklayıcı bir örnek tabii. Bir, e, insanlar topraklarından oluyor e, belli bir e, on katına kadar çıkabilecek paralar karşılığında veya işte başka şekillerde orada duramayıp e, göç etmek zorunda kalarak değil mi? Bir de böyle vakalar var sanıyorum Kazım. Tabii şimdi e, şöyle bir şey var. E, Eski Köyü e, Bozcada'ya kadar e, gitti o dönemde. Yeşilbağcılar... E, Dörde beşe bölündü. Kimisi muğla'ya gitti. Kimisi yatağına gitti. Kimisi borçlandırarak Tokyo'ya e, yapıldı. Vatandaşı evini verdi ama borçla bir, e, tekrar borçlandırıldı. E, daha dibi de iyi bir yer var. Yani beşi altıya bölmüşüm. Şöyle bir şey var. E, yani bir şirket e, benim mülkümü al, alacak ve e, bizler de maalesef evimizi yurdumuzu e, terk, edip, terk edip bir e, mübadil gibi yer arayacağız. Yani bu bunun e, tarifi bence yok ya yani. evet aslında bir tarifi var yani bu e, sizin vatandaş olarak e, sahip olduğunuz e, pek çok hukuki hakka da aslında e, aykırı bir durum teşkil ediyor çünkü şimdi söylediğinizden anladığım eski hisar yeşilbaydar gibi bazı köyler e, ortadan kalkmış durumda göç vererek değil mi evet Dağıldı yer bunlar. E, Bolca'da kadar gitti eskilerler. Evet şimdi, şimdi siz bir, Turgut köyü bunda... dağılmasın diye uğraşanlar bir araya geldiniz örneğin. Evet yani Turgut 3000 yıllık bir yerleşim yeridir. Antikarya'dan beri kesin yerleşimdir. Benim e, elimde belgelerim var. dedim de Osmanlı'daki ilk nüfus sayımında benim dedemin burada kaydı var. Ben üç, e, yani Osmanlı'daki ilk nüfus sayımından beri ki ondan öncesi belli değil. Ben buradayım. Şirket gün gelmiş. Beni buradan eşyanı pırınlı topla gitti dediğinde bu bir insanlık kaybı değil midir size? Evet muhakkak e, dinleyicilerimiz takdir edecektir e, sizin sorduğunuz sorunun cevabını. Bu bir insanlık ayıbı mıdır, değil midir? E, aslında zaten hani siz e, anlatıyorsunuz programımızın başından beri de söylemeye çalışıyoruz. Bir kere bu e, Türkiye'nin bugün yaşadığı pek çok sorunun temelinde olan bir e, durumdur. Yani insanlar şu anda sağlıklarını kaybediyorlar hızla. Çünkü niye sağlıklı gıdaya ulaşamıyorlar örneğin? Sağlıklı gıdaya ulaşamadıkları için sağlıklı gıdayla kanser ve benzeri ...hastalıklar arasındaki pek çok bağlantı... ...biliniyor artık günümüzde... ...ve sağlıklı gıdaya ulaşamamasının... ...sebebi aslında bu ülkenin... ...hızla e, ortadan kaldırılan... ...küçük üreticilik... E, ...değil mi? Geleneksel tarım yöntemleri... ...bunların hepsi böyle ortadan kaldırılıyor... Ondan sonra ne kalıyor? Bir işte şirketin bir endüstriyel tarım, orada bolca atılan kimyasal gübrelerden tutunda sağlığa zararı pek çok başka kirleticinin girdiği tarlalar, değil mi? Yani bir de böyle zincirleme bir etkisi de oluyor sanıyorum. Siz bu yaşadığınız sorunu Türkiye'nin sorunlarıyla biraz ilişkilendirebiliyor musunuz Kazım Bey? Bire bir ilişkilendiriyoruz. Şimdi biz burada zeytin üreticileri olarak yatan ziraat odasına gittiğimizde. E, dedik ki yani biz de organik üretim belgesi alalım. E, köyümüzde bir kooperatif grup. En azından bu vatandaşları yerinizi satmayın. E, ürettiğiniz ürünle e, bakın daha e, bunu e, ürününüzün ne kadar değerli olduğunu görün. Bu parayı zaten kazanacaksınız diye bir yol açalım dedik. E, maalesef bize burada organik tarım yap yapılamayacağı termik santraldan dolayı söylendi. Fakat e, bu termik santralin bacasının 3 kilometre dibindeki Termik santralın taşıdığı zeytinlere e, altı madalya verdi zeytin dostlarını. Buna da buradaki yatağındaki e, zeytin dostu derneğinin e, bir e, yönetiminde olan bir zeytin yacı var. E, bu çarız, e, bu şirketin zeytinlerini e, işli, işliyor, yani karşılıklı çıkar ilişkiler var ve aynı zamanda da bizim derneğimize de gelerek işte e, vatandaşın zeytinler, zeytinlerini şirkete e, satılması için. Derneğimizin aracı olmasını istedik. Biz dernek yönetimi olarak dedik ki biz buna e, yani hayır diyoruz dedik. Bu konuda e, ekonomik ve siyasal baskı görüyoruz. E, Gittiği hiçbir kapı bize açılmıyor artık. Yani çevre mücadelesi yaptığımız için. E, tabii bu şahıs bize e, biraz da tehdit var diye konuşunca yani bu, işte buralar kamulaştırılır, şirket güçlüdür veya kanun çıkartır, elinizden alır, gerisini siz düşünün gibi şeyler olunca biz de kendisini e, Cumhuriyet Savcı'a verdik. Bu konu şu anda hukukta, e, hukuki boyutu olduğu için yüz hukukta etkilememek açısından bu tabii tabii bunu e, konuşmak istemiyorum. Bunu, ama buna girmeyelim muhakkak. Ama evet. yani söylediğiniz şey yine ben e, bir taraftan altını çizmek istiyorum. E, acele kamulaştırma çok sık tabii uygulanan bir yöntem olmakla birlikte... E, ...anayasa mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen dosyalar var. Kazım Bey hani e, bu, bunları da akıldan çıkartmayın biliyorum şey değil. E, e, orada... Biraz daha böyle şirket anladığım kadarıyla şey de para var, güç var, işte zeytin dostu dernekler, pek çok iletişim kampanyası var ama siz öyle aslında bir taraftan kıymetli bir iş yapıyorsunuz ki biz işte çevre ekoloji mücadelesi verdik verdiğimiz için dediniz ya az önce biraz kapılar da bize kapanıyor gibi dediniz. Aslında durduğunuz nokta bir yandan Türkiye'nin geleceğinde... Küçük üretici köylüler mi söz sahibi olacak yoksa e, büyük şirketler bu ülkenin bütün tarım arazilerinin sahibi mi olacak? Bu sorunun e, aslında bu ikilemin içerisinde şu anda Türkiye sanıyorum siz de tam onun ortasında duruyorsunuz. Evet e, ama ben şunu inanıyorum e, eğer mantıklı düşünüp iyi hareket edebilirsek küresel ısınmanın geldiği tüm e, kaynakların yok edildiği bir dünyada. Küçük yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz Yani büyük şirketlerin sadece ekonomik boyutta baktığını ve tekerleşmeye giderek ileride altın üzerinde ekonomik baskı kuracağını hepimiz biliyoruz Tütünde yaşadık diyorsunuz Tütünde yaşadık bunu birçok alanda yaşadık Ben diyorum ki küçük üreticiler desteklenmelidir Mesela benim burada 10 dönüm zeytinliğim var On dönüm zeytinliğimde kıt kanat da olsam benim cennetim burası ben burada geçiniyorum. Yani ben bunu benim elimden aldığımda ben nereye geleceğim İstanbul'a geleceğim. Benim gibi kaç, kaç kişi gelecek bin kişi gelecek İstanbul'un büyükü bin kişi daha artacak. İstanbul'da yaşanmaz hale gelecek, ee, yani. Turgut'da yaşanmaz hale gelecek. Ee, yani artık Türkiye'de e, değil mi bütün buralar yaşanmaz hale gelirse Türkiye'de nasıl yaşan? Yani evet. tabi bu e, çok uzak vadeye kadar gitmeyelim ama bir Karamsar tablo da çizmiş olduk bütün dinleyenlerimize. Yine de ben e, şunu görüyorum, hala küçük üretici e, Turgut'ta sizin gibi bir önceki sefer konuştuğumuz Tayiba abla gibi e, diğer köyden insanlar gibi sizin etrafınızda pek çok köy aslında birlikte buna benzer bir mücadele. Veriyor. Turgut çok yakından etkilenen bir köy olduğu için de belki bu kadar e, konuşuyoruz. Sanıyorum mesela Yırca'da somayla ile bir, bir, bir ilişki kurduk. Yırca'daki köylüler e, zeytinlerini korumayı başardılar. Gittiler başka köye yapıldı o termik santral ama bir sonuç almayı başardılar. Siz de umutlu musunuz Kazım Bey? Son olarak onu soralım. Tabii ki umutluyum. E, niye umutluyum? Burada e, ben yine de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu inanıyorum hukukun er veya geç işleyeceğini, yetincilik kanunu olduğunu, biri, bu bölgenin birinci derecede arkeolojik alan olduğunu biliyorum. Ee, hukuku işleteceğiz. Hukuk hepimize lazım. Ee, biz gerekirse e, Turgut Köyü, Turgut Derneği olarak bu davayı e, iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa insanları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağız. Niye? Çünkü bu bizim e, yaşam alanımızı doğrudan ilgilendiriyor. Benim, hepimizin anıları, Hepimizin geleceği, geçmişi ve hepimizin de geleceği buradadır. Biz bu yüzden e, inanıyoruz. Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımızın yaşayacağı, sömürünün olmadığı, daha yeşil, daha mavi bir dünya için mücadelemiz devam edecek. Kazım Erol, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, vakit ayırıp programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Selamlar Turgutköy, İstanbul'dan çok, efendim. Çok, çok teşekkür ederim, sağ olun Evet. E, Kazım Erol telefon hattımızdaydı. E, Turgut Köyü. Yatağına bağlı Turgut Köyü'nden. Orada Turgut Derneği olarak andı Kazım Bey de. Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin başkanı. Daha önce e, başkan yardımcısı, e, şu anda başkan yardımcısı olan Tayyip Edemirel'le de konuşmuştuk oradaki durumu. Turgut köyündekiler e, gerçekten çok kendilerini çok iyi, çok güzel ifade ediyorlar. E, bilmiyorum size de öyle geldi mi? Keza bakın e, Yırca'da da benzer bir durum vardı. Çok sahici bir sorun yaşıyor buralar. Yani tütünde gördüler aslında bu yaşananın sonuçlarını. Daha önce izledikleri bir film bu kez Zeytin'de oynanıyor. Ee, ve ona karşı artık seslerini yükseltmiş durumdalar. Ee, maden ocakları, termik santraller. Bunlarla birlikte yaşamak istemiyor İçege efendim. Yani bu sadece e, Muğla'da, sadece Manisa'da olan bir problem de değil. Bunu e, belki altını çizmek lazım. İçegenin tamamında e, madencilik çok hoyratça yapılabiliyor pek çok nokta da pek çok yerde ya böyle bir anda bir iş cinayetiyle katliamla canları alıyor ya da yavaş yavaş ağır ağır kanser gibi solunum yolu rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklarla alıyor. Tüm bunlara da karşı aslında bir mücadele veriyor oradaki köylüler. Bugün Turgut Köyü'nü konuştuk biz de Yeşil Bülten'de programın sonuna geldik. Destekçimiz Berdan Dere'ye de teşekkür ederek efendim sonlandıralım yayınımızı haftaya görüşmek üzere.